Bismillahirrahmanirrahim Ve salatu ve salamu ala Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmaim La šeke hiç şüphesiz ki ve şüphede yok bu konuda Arkadaşımız soruyor Yabancí kadınlara Müslüman olsun Veyahut takafir olsun Genč olan kadınlara Bakmanın Bizim mahramımız olmayan kadınlara Bakmanın Bize ne zarar verebilir? Birinci olarak diyorum ki... <gülüyor> Allah korusun. Birinci olarak diyorum ki... Arkadaşım, Kıyamet Köyü'nde... Allah'ın karşısında doğduğun zaman... Allah Allah'ın o gözüne soracak... Bu gözle nereye baktın? Bu gözle helala mı baktın? Halala mı baktın? Harama mı baktın? Ben sana göz verdim. Ne yaptın o gözle? O göz senin üzerine konuşup, senin üzerine şahitlik yapacak. İkinci olarak arkadaşım, hiç şüphesiz ki o günahı küçük görme. Çünkü o günah senin ne yapabilir? Darman duman edebilir. Seni Allah'ın sinrine öfkesini alabilir. Yani sen bilmiyorsun ki hangi günahın Allah'ın öfkesini alacak. Ve onun için çok dikkatli olmam gerekir. 3 olarak da senin bildiğin kadarıyla bir bakış, iki bakış, üç bakış. Hadisi üstümde geldiği kadarıyla her bakışta kalbine, her günahta kalbine ne? Siyah nokta gelecek. Ve kalbin Allah korusun simsiyah olacak. Simsiyah. Hakkı bile kabul etmeyecek hakkı bila kal kabul etmeyeceğiz. Onun için diyoruz ki sen sen günahe bakma ama sen kima asi olduğuna bak. Kima asi olduğuna bak. Onun için dikkatli arkadaşım. Ve diyoruz ki İbn Kayyım Medarese Salikin kitabında bir tane hikaye söyledi. Bir alimin öğrencisi vardı. O öğrenci bir kere bir yolda bir kıza baktı. ...o öğrenci, ilim öğrencisi. Fe ne? Alim dedi ki... ...o ne yap yapıyorsun? E, ...yapma böyle. Dedi, fe düşündü öğrenci. Yani alim, öğrencisine saygı etti. Yapma, vallahi dedi... ...bu günahın... ...bu günahın cezasını... ...yani ne? Bulacaksın. Bulacaksın. Fe öğrenci dedi ki... ...vallahi yirmi sene oturuyorum... ...bekliyorum... Ne zaman bunu, bu günahın cezasını gelecek? Ve ben dediği bir gecedeydim 20 seneden sonra bu bakıştan sonra bir gecedeydim. Uyudum. Ne yaptım? Ben Kur'an'ı ezberlemiştim hepsini ve kalktım. Kur'an'ın hepsini unuttum. Kur'an'ın hepsini unuttum. Bu 20 senedeki öncehinin günahından dolayı. Ve için diyoruz ki arkadaşlar sen kalbini temizlemeye çalış. Ve sen kalbini Kendi eşine bak. Kendi hanımına bak. Ondan başkasını görme. Arkadaşlar diyoruz ki hiç şüphesiz Allah'tan rica edin. Hiç şüphesiz ki diyoruz ki ben bir boş bir odada otur tek başına. Fene sonra düşün o günahlarını. Fene bir gözün dolsun. Gözün ağlasın. Böyle yaptığın zaman hiç şüphesiz ki seni diyor ki Allah Peygamber Efendimiz kim ki bir grup abi odada tek başına Allah için ağlarsa ağlarsa Allah o gözü kendi ona o ateşe haram kılmıştır diyor. Ve ben de kendime vesidlere bu nasihatı veriyorum İnşallah Allah bizi ya bize yardım etsin. Günahları yapmayalım. Allah bizim kalbimizi temizlesin.